1924, numaralı konu, düşmanın yere batırılarak helak edilmesi, evet, bir kişi Uhud Savaşı'nda, ey Allah'ım, eğer Muhammed Hak Peygamber ise beni yere batır, diye dua etti ve derhal yere battı.